Mücadele Suresi Necm 641 Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah kesinlikle işitmiştir. Allah ikinizin konuşmasını da işitir. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Sizden kadınlarınıza zıhar yapan kimseler, Zihar yapılan kadınlar kendilerinin anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Ve şüphesiz onlar sözden çirkin olanı ve yalanı söylüyorlar. Ve şüphesiz Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Ve kadınlarına zihar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin, Birbiriyle temastan, ilişkiden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. İşte siz bununla öğütleniyorsunuz. Allah, yaptıklarınızdan çok iyi haberi olandır. Artık kim ki bu imkanı bulamazsa, cinsel birleşme yapmalarından önce hemen aralıksız olarak iki ay oruç tutmalıdır. Artık kim ki güç yetiremedi, altmış miskini doyurmalıdır. Bu, Allah'a ve elçisine inanmanız içindir. Ve bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek rededen kimseler içinde çok acıklı bir azap vardır. Necm 642 Şüphesiz Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya kalkan kimseler ...kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılmışlardır. Halbuki kesinlikle biz apaçık ayetler indirmişizdir. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için küçük düşürücü bir azap vardır. Artık Allah, onların hepsini dirilteceği gün yaptıkları şeyleri kendilerine haber verecektir. Allah, Onların yaptıkları şeyleri bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Ve Allah her şeye en iyi şahittir. Necm 643 Göklerde olan şeyleri ve yeryüzünde olan şeyleri Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde O kesinlikle dördüncüleridir. Beşte de o kesinlikle altıncılarıdır. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar o kesinlikle onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıkları şeyleri haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Fısıldaşmaktan yasaklandıktan sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışanları ve günah, düşmanlık ve elçiye karşı gelmek hususunda fısıldaşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı ile selamlıyorlar. Kendi işlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Cehennem onlara yeter, oraya yaslanacaklardır, ne kötü dönüş yeridir. Ey iman etmiş kimseler! Fısıldaştığınız zaman günahı, düşmanlığı ve elçiye karşı gelmeyi fısıldamayın. İyi adam olmayı ve Allah'ın koruması altına girmeyi fısıldaşın. Kendisine toplanacağınız Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz bu fısıldaşmalar, iman eden kimselere üzmek için şeytandandır. Oysa şeytan, Allah'ın izni bilgisi olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Ve öyleyse müminler yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ey iman etmiş kimseler! Size meclislerde yer açın, başkalarına da katılım hakkı tanıyın denilince hemen yer açıverin ki Allah da yer açsın, size genişlik versin. Ve size kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin denilince de kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin. Böylece Allah, sizden inanmış olan kimseleri ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. Ve Allah, yaptıklarınıza iyice haberi olandır. Ey iman etmiş kişiler! Elçiyle fısıldaşacağınız, baş başa konuşacağınız, özel hizmet alacağınız zaman, bu fısıldaşmanızdan önce hemen bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Böyle olmasına rağmen eğer bir şey bulamazsanız artık şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu? İşte yapmadınız. Ve Allah... Sizin bilinçli hatadan dönüşünüzü kabul etti. Artık salatı ikame edin, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı verginizi verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Ve Allah yaptıklarınıza en çok haberi olandır. Necm 644. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu yardımcı, koruyucu, yönetici yapanları görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Ve onlar bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlara çok çetin bir azap hazırlamıştır. Şüphesiz onlar yapmış oldukları çok kötü olanlardır. Yeminlerini kalkan edindiler de, Allah'ın yolundan çevirdiler. Artık onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Onların malları ve evlatları kendilerine Allah'a karşı hiçbir şekilde asla yararı olmaz. Onlar ateşin asabıdırlar. Onlar orada sürekli kalanlardır. Artık Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. Gözünüzü açın. Şüphesiz onlar, yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları istila etmişti de, onlara Allah'ı anmayı terk ettirmişti. Onlar şeytanın grubudur. Gözünüzü açın. Şeytanın grubu kesinlikle kaybedenlerin ta kendisidir. Necm 645 Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar, onlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Allah, elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Necm 646 Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğu, Allah'a ve ertisine sınırı aşmaya uğraşanlarla karşılıklı sevgi bağı kurmuş halde bulamazsın. Bunlar, onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Onlar, Allah'ın kalplerine imanı yazdığı, ve kendilerini kendisinden olan vahiy ile desteklediği kimselerdir. Ve Allah onları sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gözünüzü açın. Allah'ın taraftarları, Başarıya ulaşanların ta kendileridir.